Korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eylesin. Allah Subhanahu ve Teala bizleri Müslüman olarak yaşatıp, Müslüman olarak öldürsün. Hem bizi hem de neslimizi. Kimi yüzlerin ağrıp, kimi yüzlerin karardığı bir yerde Allah Azze ve Celle yüzleri ak olanlardan eylesin. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Bugün sizlere işlemek istediğim mesele ailenin toplumdaki yerinin önemi olmasa hasebiyle Müslüman bir aile modeli nasıl olmalı? Bu konuda da yine örnek olarak Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin bizler için dediği gibi İbrahim'de sizin için çok güzel örnekler vardır dediği gibi Örnek olarak da İbrahim Aleyhisselam'ı ve onun aile yapısını inceleyeceğiz. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Unutmayalım ki kardeşlerim toplum üç kişiden meydana gelir. Ya annedir, ya babadır, ya da çocuktur. Dördüncü sınıfı yoktur. Aile de toplumun ilk temelidir ve aynı zamanda da ilk okuludur yani mektebidir. Öyle insanlar çıkmıştır ki çocuk okula gitmez, şöyle olmaz, böyle olmaz birçok ifadelere gitmişler. Sadece dil ile rahatlama yoluna gitmişler, sorumluluğu üzerinden hep başka yere atmaya çalışmışlardır. Allah hepimize hayır versin, sorumluluğunu bilenlerden eylesin. Çünkü Allah Azze ve Celle mahşer yerinden, kıyametten bahsederken, orada kimi ana babanın çocuğundan kaçtığını, onu görmek bile istemediğinden bahseder. Hangi ana babadır bu? Sadece evladım demiş, ona hiçbir dini vecibelerini öğretmemiş anne babadır. Muallimlerin ailenin iki önemli unsuru olan ebeveynlerdir. <gülüyor> yani anne ve baba ailede çok önemli ve çok önemli yere sahiptir. Hem anne hem de baba. İkisi de muallimdir. İkisi de çocuğa verilen eğitim hayatına yön verecek unsurlardır. Allah subhanahu ve teala bizlere rahmet etsin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Anne ve babalık nedir? Onu anlayanlardan eylesin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anne ve babanın Çocuk üzerine etkisini, hakimiyetini şöyle dile getiriyor. Aleykümselam ve Rahmatullah. Hoş geldiniz. Her çocuk İslam fıkratı üzerine doğar. Ana veya babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan, ya da mecusi yapartır Evet. Yani ana baba neyse, aile neyse, Çocuğunu da ne yapıyor? O şekilde yapmaya çalışıyor. Veyahut Allah razı olsun, ağabeyim, Müşrik yapmaya çalışır. Ya da yaşamış olduğumuz şu toplumda herkes kendini bir yere atfeder. O Aleviyim der, o Sünniyim der, öbürü Dürziyim der, o Yezidiyim der, o falanım der, o filanım der nesillerde de aynı kendileri gibi olmaları için ne yapar? Çaba ve gayret sarf ederler. İşte aile her türlü tehlikeye karşı korunaklı bir kaledir. Bu kalenin muhkem ve dışarıdan gelecek her türlü tehlike ve akıma karşı dayanıklı kalabilmesi için ve bütün açık gediklerin kapatılması için anne ve babanın çok dikkatli olması gerekir. Baba dışarıdan gelen her türlü tehlikeye karşı tedbir alırken anne dahilde yapılması gerekenleri yerine getirir. Bunun içinde anne ve babanın da uyumu çok önemlidir kardeşlerim. Yani uyumlu bir anne ve baba aheng içinde bir yaşam Aileye ne yapar? Güzel bir şekilde yansır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah kitabında iki yerde erkeği kadın üzerine hakim olduğunu söylemiştir. Ve burada erkeğin kadın üzerine hakimiyeti, kadının da erkeğe Allah'ın emrettiği şekilde bir itaati söz konusudur. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbimiz ayetinde dediği gibi, Rabbinin mutlak otoritesinden korkup sakınanlara çifte cennet vardır diyor. Evet. Ama kim de benim uyarıcı mesajımdan yüz çevirirse, İyi bilsin ki sıkıntılarla dolu bir hayat sürer diyor. İşte mutlu ve mutsuz ailenin tablosunu Allah azze ve celle bize böylece çiziyor kardeşlerim. Allah mutlu, huzurlu olan ailelerden eylesin bizi. Mutlu aileler cennetin dünyadaki şubeleridir kardeşlerim. Huzursuz, mutsuz ailelerde Cehennemin dünyadaki şubeleridir. Evet. Bugün sohbetimize ele alacağımız aile İbrahim ailesi. İbrahim Aleyhisselam'ın ailesidir. Kur'an'a baktığımızda Allahu Teala Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı ne yapmıştır? Övmüştür. Onda sizin için çok güzel örnekler var demiştir. Gerçekten Allah Adem'i, Nuh'u ve İbrahim ailesiyle İmran hanedanlı süzüp alemler üzerinde seçti ayeti İbrahim aleyhisselamdan söz etmekte. Ve namazdaki tahiyatta Salli'yi okuduktan sonra bir de barik var biliyorsunuz. Burada da ne vardır? Her namazda Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi üzerine hem kendisine hem ailesine hem de İbrahim Aleyhisselam ve ailesine bağlılığımızı ifade bağlamında hep salatı salam getiririz. Hiç düşündünüz mü? Allahümme salli ve Allahümme barik üzerine neden her namazda onun ismini zikrederiz ona salatı selam göndeririz Üzerinde hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bakın Ebu Hamid Es-Sadi Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ey Allah'ın elçisi nasıl sana nasıl salat getirelim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Rabbimiz İbrahim ve ailesine salat getirdiğin gibi Muhammed'e eşlerine Nesline de salat getir. Sen övgüleri kabul edensin, yücesin. Başka bir rivayette Allah'ım İbrahim ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed ve ailesini de mübarek kıl diye dua etmiştir. Evet. <gülüyor> Allah bizi de ailemizi de mübarek kılsın kardeşlerim. Hazreti İbrahim ailesi iki anlamda kullanılmıştır. Birincisi özel anlamda Hazreti İbrahim babası, çocukları ve eşlerinden oluşan topluluk. İkincisi de kıyamete kadar ona inanan tabi olan davasına yardım eden herkes. Yani İbrahim milleti olarak anılmıştır. Evet. Haydi babanız İbrahim'in milleti ayetinde belirtildiği gibi İbrahim aleyhisselam ve peygamberler dahil tüm Müslümanların atası ve üç dinin mensuplarının üzerinde ittifak ettiği bir şahsiyettir kardeşlerim. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın başına neler geldi. Ateşe atıldım, mı? Hicret etti mi? Oğlunu kurban etmekle imtihan edildi mi? Nemrut gibi Despot bir kafirin karşısında dimdik durdu mu? Bunlar tüm bu imtihanları ne yaptı? İbrahim Aleyhisselam başarıyla verdi kardeşlerim. Bunlara mükafat olarak da Allah Azze ve Celle peygamberi vasıtasıyla dünya durdukça müminlerin onu namazında anmalarını ona salat ve selam getirmeyi emir buyurdu. İbrahim Aleyhisselam ailesinde bir aileyi mutlu kılacak tüm özellikler mevcuttur. Onun için biz de sohbetimize İbrahim ailesini tercih etmek durumunda kaldık. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın babasına baba ne iş yapıyor? Putperest olduğu gibi Aynı zamanda da bir takım putlar yaparak o putları kavmine satan birisi. İbrahim Aleyhisselam babası Azer'e bir takım putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusa ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum dedi. Ayette belirtildiği gibi kardeşlerim Azer İbrahim Aleyhisselam'ın Öz babasıdır. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın sulbünden gelmiş olması Azer'in sulbünden gelmiş olması garipsenecek bir durum değildir. Neden? Çünkü Allah ölüden diriyi, diriden ölüyü yaratmıştır. Bu da en güzel örneklerden bir tanesidir. Allah-u Teala Firavun'un sarayında Hazreti Asiye'yi cahiliye topluluğundan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu Cehil'den ikrimeyi halk etmedi mi? Bu açıdan Allahü Teala'nın yıldızlara tapan bir topluluktan Hz. İbrahim ailesini vücuda getirmesi de cahiliye toplumlarda yaşayan Müslüman ailelere güzel bir örnektir kardeşlerim. Bugün toplumumuza baktığımızda her türlü şirki, küfrü, isyanı görmemiz mümkün Hz. İbrahim'in Azer'in oğlu olması akrabalar arasında kötü ahlaksız hatta müşrik bulunan Müslümanlar için büyük destek ve teselli kaynağıdır çünkü sünnetullah sünnetullah'ta bu durum hep var olmuştur Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, Lut Aleyhisselam'ın karısı Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasına bakın hep aynı durumdalar. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın Azer'in sulbünden olması da dikenler arasında güllerin yetişmesini hatırlatmaktadır. Evet. Müminin cenneti de gülistanlığı da kalbindedir. Nereye giderse onunla beraberdir. Düşmanlar ona ne yapabilir ki? Evet. Ve İbrahim Aleyhisselam'a da hiçbir şey yapamadılar. Ateş atmaya çalıştılar. Ateşle korkuttular. İbrahim Aleyhisselam onlara döndü. Seçin ahiret ateşini dünya ateşi mi şiddetti dedi. Korkmuyor musun? Siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin taptıklarınızdan mı korkacağım dedi. Evet. İbrahim Aleyhisselam tek başına İslam'ı temsil etti ve ailesiyle başarılı oldu kardeşlerim. O tek başına bir ümmetti. Tevhid inancına sahipti. Allah'a itaatta asla ortak koşmadı. İslam ümmetini temsil eden İbrahim aleyhisselamın birçok önemli özellikleri vardır. Ve İbrahim ailesinin en önemli özelliği muvahiddi. Yani tevhid her peygamberin dolayısıyla her Müslümanın görevidir. Bu anlamda bütün ailenin aynı inançta olması gerekir. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın puta tapan babasını tevhide davet etmesi çok önemli bir örnektir. Ayette Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bir zaman babasına şöyle demişti. Babacığım, o işitmeyen, görmeyen ve sana hiç faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Evet kardeşlerim, bugün yaşamış olduğumuz toplumda çocuğumuza öyle bir tevhidi aşılayacağız ki, kendimizde öyle tevhid ehli olacağız ki, öyle muvahhid olacağız ki, Ailenin hangi ferdi yanlış yapıyorsa hemen öbürü ona ne diyecek? İşitmeyen, görmeyen, sana hiçbir faydası olmayan şeylere niye tapıyorsun? Evet. Hemen onu uyaracak kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam o ailenin ferdi de olsa babasını ne yapmıştır? İslam'a davet etmiştir. Ve babası onu kovmuştur. Onu taşlamıştır ama buna rağmen İbrahim Aleyhisselam asla babasını ne atmamış, kırmamış ve babası hakkında af dilemesi Allah Azze ve Celle'ye dönerek ondan yardım dilemesine sebep olmuştur. Ama İbrahim Aleyhisselam babası hakkındaki af dilemesi Allah'ın ona vermiş olduğu bir sözden dolayıydı. Onun tamamen bir Allah düşmanı olduğunu görünce İbrahim ondan ilgisini kesti. Ama İbrahim ümit bulduğu sürece babasını tevhide davet etti. Babasının küfürde ısrar ettiğini görünce ondan beraat etti. Ondan bere olduğunu ilan etti. Allah hepimize hayır versin. Taşıyamayacağımız bir yükü üzerimize vermesin kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam ailesi davetçi bir aileydi. Yani bir özelliği, tevhid ehli, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan özelliği vardı ama ikincisi de neydi? Tebliğ. Davet ve tebliğ peygamberlerin Öncelikli görevlerindendir. Bugün iflas etmiş bir müessese, inandım diyen, ben de tevhid ehliyim diyen bir aile, bırak dışarıdakini, kendi aile fertlerini bile İslam'a davet edememektedir. Aileyi oluşturan temel unsurlar, İslam'ın binası olan, vazgeçilmez esaslara olan o kaidelerden dahi kendileri habersiz duruma düşmüşlerdir. Allah Muhammed ümmetinin cehaletini gidersin. Yani bir başkasına davet etme şöyle dursun, davet edecek unsurlardan yoksun hale gelmiştir. İşte İbrahim ailesi kendini her türlü şirkten küfürden beri tutmuş ve davet ve tebliği öncelikli sıraya koymuştur. <gülüyor> Bakın hayatından kesitler yakın bir zamanda haç ibadeti yerine getirildi. Haç biliyorsunuz İslam'ın beş temel binasından nedir? Bir tanesidir. Peki haçın rükunlerini hiç şöyle gözünüzün önünden geçirdiniz mi kardeşlerim? Hiç okudunuz mu? O Safa ile Merve neden say edilir? O Cemreler neden taşlanır? Veya o halk arasında şeytan taşlama denir. Büyük şeytan, orta, küçük. Neden taşlanır? Hiç düşündünüz mü? Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinde çok güzel örnekler vardır ve hep o ailenin yapmış olduğu amellerin hala günümüzde tekrar edilme olayı vardır. İbrahim aleyhisselam ailesiyle beraber en güzel şekilde bu daveti yerine getirmiş. Babacığım şeytana tapma. Çünkü şeytan esirgeyen Allah'a isyan etti. Babacığım doğrusu ben sana o Rahman'dan bir azabın dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum demiştir babası sen benim ilahlarımdan yüz çevirmek mi istiyorsun ey İbrahim yemin ederim ki eğer vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım evet bugün aile evladını kendi renginden kendi düşüncesinden yetiştirmeye çalışır Alevi ise Alevi, Sünni ise Sünni, Yahudi ise Yahudi, Müşrik ise müşrik. Eğer o çocuk kendi inancını taşımıyorsa, o anne baba ne yapar? He kardeşler, baskı yapmaya başlar değil mi? Önce para kaynaklarını keser, sonra üzerindeki olan hakimiyetini, anne analık haklarını, baba babalık haklarını, Bunları kullanmaya çalışıp çocuğunu güya o kötü yoldan ayırmaya çalışır. Evet. İbrahim Aleyhisselam da hak bildiği, doğru bildiği o yolu babasına ne yapıyor? Anlatıyor ve davet ediyor. Babası ise ben diyor ilahlarımdan yüz çevirmem ve İbrahim'i taşlıyor. İbrahim Aleyhisselam, selam sana. Senin için Rabbimden af dileyeceğim çünkü o bana karşı çok lütufkardır diyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam putperest babasının tehdidine aynı yöntemle karşılık vermiyor. Burada ailede davette almak istediğimiz noktalardan bir tanesi bu. Yani kötülüğe kötülükle şiddete karşı şiddetle muamele etmiyor kendisine taş atılan ağaç misali ihsanda bulunuyor, sabır gösteriyor. Ayette de belirtildiği gibi dikkat edin, Hazreti İbrahim babacığım ifadesini kullanmıştır. İbrahim Aleyhisselam'ın babasını nasıl yumuşak ve hikmetle davet ettiğini göstermekte. Bu da gösteriyor ki ayet ailede günahkar bireylere, özellikle Ana babaya karşı nasıl bir tavır konulması gerektiğini ortaya koymakta. Ama bugün yapılan en büyük hatalardan birisi yine doğruya ulaştığını zanneden birisinin ilk kopardığı ipler aile ilendir. Ana babaylandır. Halbuki anne ve babaya karşı işte İbrahim Aleyhisselam nasıl davranıyor? onlarla dünyalık konusunda iyi geçinilecek, Allah'a ve Resulüne isyana davet edildiğinde ise onlara itaat edilmeyecek. Evet, Rabbim bize hayır versin. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına karşı yumuşaklığı, kendi neslinin de kendisine karşı itaatını sağlamıştır. Bakın, İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinin genç üyesi Hazreti İsmail de iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma konusunda babasını izlemiştir. Allah azze ve celle kitabında kitapta İsmail'i de an. Çünkü o cidden vadinde sadık bir kimseydi. Bir resuldü, bir peygamberdi diyor. Devam ediyor. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. O, Rabb'i katında hoşnutluğa ermişti. Evet. Demek ki, bir aile reisi, hem, aileye namazı emretecek, hem zekatı emredecek, hem de onlara ne yapacak? İyi davranacak. İyiliği emredip, kötülükten sakındırma, bu müessese çalıştığı müddetçe aile ayakta kalır kardeşlerim. Müslüman aile bireylerinin öncelikli ve en önemli görevleri arasındadır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece uyanıp iki rekat namaz kıldıktan sonra eşini uyandırmaya çalışan, uyanmasa uyanması için yüzüne hafifçe su serpen aile reisinden Allah razı olmuştur buyuruyor. Keza gece uyanıp iki rekat namaz kıldıktan sonra kocasını uyandırmaya çalışan uyanmazsa yüzüne hafif su serpen kadından da Allah razı oldu. Razı olsun buyurmuştur. Evet. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinin özelliğinden birisi de neymiş davetçi iyiliği emreden kötülükten nehyeden, namazı kılan, ailesine de emreden, zekatı veren, ailesine de emreden bir topluluk. Allah bizi de o topluluklardan eylesin kardeşlerim. Evet. Bir özellik daha var. Fedakar ve itaatkâr bir aile var. Dünya imtihan yurdudur kardeşlerim. İnsanın başına ne zaman, ne geleceği bilinmez. Herkesin değişik değişik imtihanı vardır. Kiminin hastalıkla, kiminin malla, kiminin çocukla, kiminin eşle, kiminin birçok şeyle imtihanları vardır. Kiminin malıyla, kiminin mahkamıyla, kiminin de canıyla imtihana tabi tutulduğu ortamlar vardır. Allah taşıyamayacağınız yükü vurmasın. Ayette Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, aşiretiniz, ele geçirdiğiniz mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşunuza giden evler size Allah ve Resulundan ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar grubunu doğru yola erdirmez buyurmuştur. Bakın bu ayeti kerime sahip bulunan hiçbir şeyin akidenin önüne geçmemesi gerektiğini anlatmaktadır. Ayet kişinin aile çocuk, mal, iş ve akidesiyle karşı karşıya gelirse, hangisini tercih edeceği konusunda imtihana tabi tutulduğuna dikkat çekerken, eşk ve çocukları da terk etmeyi kastetmiyor. Dolayısıyla akraba ve mallar, İslam'ın hizmetinde olduğu sürece değerli, ancak engel oldukları takdirde durum farklılaşır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın İbrahim aleyhisselam çocuğunu Allah'ın emri doğrultusunda kurban etmek istedi. Şimdi burada bir baba var. Emre itaat etmeye çalışıyor. Bakın oğla bakın. Oğlunun da herhangi bir tereddüt ve itirazı mahal bırakmadan kabul etmesi fedakarlığın zirvesidir. Yani öyle bir çocuk yetiştiriyor ki İbrahim Aleyhisselam yani bir baba eline bıçağı alacak gel evladım ben seni Allah için keseceğim diyecek ve çocuk kaçacak yer aramayacak. İbrahim Aleyhisselam hiçbir tereddüt göstermediği gibi Oğlu İsmail de bu tereddüdü göstermiyor. Bu da fedakarlığın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor kardeşlerim. Birisinin çocuğunun başkası tarafından kurban edilmesi çocuğunu bizzat kendi eliyle kurban etmesi gibi de değildir. İsmail ailenin en genç üyesi fedakar babanın sadık çocuğu. Ve İslam akidesine inanan sağlam bir genç. Oğlu yanında koşma çağına gelince yavrum ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün dedi. Çocuk babacığım sana ne emrediliyorsa yap. Beni inşallah sabredenlerden bulacaksın dedi. Babanın çocuğunu Allah Azze ve Celle'ye takdim etmek istemesi, çocuğun da bunu tereddütsüz kabul etmesi itaatın zirvesindedir. Allah bizi de, neslimizi de böyle itaat edenlerden eylesin. Deccal'ın değil, Mehdi'nin askeri olanlardan eylesin kardeşlerim. Demek ki aileye çok dikkat edeceğiz. Kendimize çok dikkat edeceğiz. Yediğimize, içtiğimize, giydiğimize, ağzımızdan çıkan her söze, mimiklere, ana baba, çocuk ilişkilerine çok dikkat edeceğiz. Neye itaat, neye isyan ediyoruz? Bunun farkına varacağız. Ki imtihan olduğumuzda bocalamayalım. İnsan bir şeyle imtihan olunduğunda birden olunmaz kardeşlerim. Buna hazırlayan süreç vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal da belli, haram da bellidir. Bunun ikisine dikkat eden dilini ve ırzını yani namusunu korumuş demektir diyor. Eğer bir insanda dinin bozukluğu varsa önce yediğine, içtiğine, kazancına bakmalıdır. Namusta bozukluklar başlamışsa Niye bozuldu değil. Önce yediğine içtiğine ona ne yapması? Bakması gerekir. Çünkü yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul helal da bellidir, haram da bellidir diyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam İsmail'i kurban edeceği sırada İsmail'in babacığım el ve ayaklarımı iyi bağla ki seni rahatsız etmiş olmayayım ve neticede sevabım azalmasın. Bıçağı iyi bile elbisem de kefenim olsun demiştir. Bakın İbrahim ailesindeki itaat ve saygının boyutunu bu sözler ortaya koymakta. Baba çocuğun el ve ayaklarını bağlıyor, kesme vaziyetini alıyor, tekbir getirmeye başlıyor. Çocuk da babacığım Allah'ın emri neyse yerine getir diyor. Bu tür manzarada insanın beyin hücreleri durur kardeşlerim. Bakın, bu manzarayı gören hangi kadın durur? Hangi kadın buna izin verir? İbrahim aleyhisselamın eşi Hacer de ailenin yine kahraman fedakar bayan bir üyesi. İsmail'in anası. İbrahim aleyhisselam onu oğlu İsmail'le beraber ıssız, çorak bir vadiye bıraktı ama Hacer hiçbir zaman serzeniş yapmadı. Ey İbrahim, beni ve çocuğumu bu ıssız yerde bırakıp nereye gidiyorsun deyince İbrahim cevap vermedi. Sana bunu Allah mı emretti deyince evet cevabını alınca Hacer sustu. O halde Allah bizi zayi etmez. Allah emrine mutlak teslimiyetini bu sözleriyle ortaya koydu kardeşlerim. Allah bizi de eşlerimizi de böyle itaatkâr olanlardan eylesin. Eşinizi alıyorsunuz. Bakın olayı tasavvur edin. İnsanların oturmadığı, mesken edilmediği, suyunun bir şeylerin olmadığı, yani dağ başına iki kara taşlığın oraya eşinizi yeni doğmuş çocuğunuzdan birlikte bırakıyorsunuz, arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Hanımınız soruyor, beni nereye bırakıyorsun? Allah'a. Böyle der mi? Ve tamam, Allah bana vekil. Der mi? Şöyle bir düşünün. Ama bakın, Hacer bunu diyor kardeşlerim. Ve İbrahim Aleyhisselam da bırakıyor. Hangi koca karısını götürür de bırakır? Hem de yeni doğan çocuğuyla. Bunların hepsi bizim için nedir? Birer imtihandır. İbrahim Aleyhisselam bu imtihanı geçmiştir. Hanımı Hacer bu imtihanı geçmiştir. Oğlu İsmail bu imtihanı geçmiştir. Hepsi bunların muvahhit baba, fedakar hanım, ve hak yolunda itaatkâr çocuk olmuşlardır. Allah onlara salatı selam eylesin. Evet. İtaatın zirvesi kardeşlerim. Bunu siz en alt zemine kadar yayın. Bırakın kurban etmeyi çocuğunuza. Ona 7 yaşına geldiğinde namazı emredebiliyor musunuz? 10 yaşına geldiğinde namaz kılmıyorsa düvebiliyor musunuz? Sabah namazına çocuğunuzu kaldırmaya kıyabiliyor musunuz? Bunları bir bir ne yapacaksınız? Gözden geçireceksiniz. Allah hepimize hayır versin. Ahirette birbirinden kaçan değil. Ya Rabbi bu benim annem, bu benim babam veyahut bu benim evladım. Ya Rabbi bunu ateşte yakma diye dua edenlerden eylesin bizlere. Yine İbrahim Aleyhisselam'a bakın, Allah'a yalvarıp yakaran, dua eden bir aile modeli var. Biliyorsunuz dua müminin silahı, ibadetinin özü. İbrahim Aleyhisselam da ailesini her türlü bela ve felaketten korumak için Allah'a hep dua etmiştir. Bakın, Ya Rabbi bu şehri güvenli kıl. Yine ayeti kerimede bakın, beni ve oğullarımı, neslimi putlara tapmaktan uzak tut. Amin Ya Rabbi. Yine nesli ve soyunun şirkten korunmaları ve örnek bir şahsiyet ortaya koymaları için şöyle dua ediyordu. Rabbimiz, Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Amin Ya Rabbi. Peki bugünkü Müslüman anne ve baba çocuklarına nasıl dua eder? Dua eder beddua mı eder? He arkadaşlar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 Bakın bu duaların kabulünün en güzel örneği İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Demek ki bir aile reisi ailenin İslami emirlerini uygulayacak Müslüman bir şahsiyet olduğunu ortaya koyacak mutlu ve rahat bir hayat sürdürmek için neslinin pak ve temiz olması için Allah'a dua etmesi gerekecek. Allah böyle dua edenlerden eyleriz. Ve Allah Resulü Hasan-ı ve çocuklarına azgın şeytanlardan, kem gözlerden Allahu Teala'nın yüce sözlerine sığınırım diyerek her gün çocuklarına yani torunlarına rukye yapardı. Evet. Ve bunu aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail ve İshak'a her gün okuduğunu söylerdi. Evet. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın aile modelinden alacağımız örnekten birisi de neymiş çokça dua eden Allah'a yalvaran bir aile. Allah bizi de neslimizi de böyle kılsın. Evet. Muhacir bir aile. Hicret biliyorsunuz kardeşlerin <gülüyor> amellerin en üstünüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi eğer diyor muhacirlik amellerin en üstünü olmasaydı ben kendimi ensardan biri olarak affederdimdir. Hicret inanç uğruna eş, dost, vatan, mal, gerektiğinde de hayatın terk edilmesidir kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam, eşleri Hacer ve Sare ile Allah yolunda hicreti gerçekleştiren ilk ailedir. İbrahim, ben Rabbıma hicret edeceğim, şüphesiz ki o güçlüdür, hikmet sahibidir diyerek yola çıktı. Ardından ey Rabbimiz, ben çocuklarımızdan bir kısmını senin beyt haramının yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbim namaz kılsınlar diye. Bundan böyle insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara doğru akıt ve onları bazı ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler buyurarak mazurat, mazuratını dile getirdi. Evet, İbrahim ailesinin hicret etmesi Dünyevi anlamda bir rahatlık ve seyahat değildi kardeşlerim. Daha rahat bir ibadet yapabilme gayretini taşıyordu. Ve dikkat ederseniz ayette namaz kılmaları için diyor. Bu da gösteriyor ki hizmetin asıl gayesi Allah'ın rızası için olmalıdır. Aynı yoldan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da geçmiş ve duasında şu kelimeler çok manidardır kardeşlerim. Ey Mekke diyor, vallahi ben seni çok seviyorum. Şu kavmim diyor beni buradan çıkarmasa, vallahi senden yüz çevirmem diyor. Medine'ye geldiğinde ya Rabbi diyor, bana Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir diyor. Atam İbrahim'in orasını harem kıldığı gibi Medine'yi de benim için harem kıl diyor. Evet kardeşlerim, demek ki gerektiğinde hicret edebilecek bir aile yapısına sahip olmamız gerekiyor. Evet, bu da Müslüman aileye en güzel örneklerden bir tanesi. Yine kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinde bize örnek olan önemli özelliklerden bir tanesi de misafirperver bir aile olması. İbrahim Aleyhisselam'ın ve ailesinin çok önemli özelliğinden bir tanesidir. Mesela hepinizin Hatırlayacağı bir kıssa var. Büyük melekler insan kılığına girerek İbrahim aleyhisselama geliyorlar ve ona İsmail'i müjdeliyorlar. Oradan Lut aleyhisselamın kavmine gidip Allah'ın emrini yerine getirecekler. İbrahim aleyhisselam onları tanımıyor ve hemen bir hayvan kesiyor. Yemek yapıp onların önüne koyuyor. Bakın bu hiç tanımadığı bir insana yapılan bir özellik, bir misafirperverlik kardeşlerim. Onların yemek yemediğini görünce korkuyor. Melekler diyor ki korkma. Biz Allah'ın melekleriyiz diyerek kendilerini ne yapıyorlar? Tanıtıyorlar. Ama bu ayetlere baktığımızda İbrahim Aleyhisselam'ın ne kadar misafirperver ve misafirlerine ağırlama Hatta hiçbir şeyi esirgemediğinin nedir? Özelliklerindendir. Bu da gösteriyor ki günümüz Müslümanlarına önemli mesajlar iletmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi tanıdığınıza tanımadığınıza yedirin, içirin diyor. Bugün öyle hale gelmiş ki kardeşlerim sofralarımız hep kendimize düğün, ziyafet verilse dahi fakirleri oralarda görmeniz mümkün değil. Hep tanıdıkları insanlar davet eder hale gelmiş. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın sofrası herkese açıktı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fakirleri almadan sofrasına ne yapmazdı? Oturmazdı. Bizler de aynı aile özelliğini taşımak zorundayız. Evet, Yine baktığımızda İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi çok çalışkan ve maharetli bir aile. Biliyorsunuz Kabe'nin yapımışı işi Allah Azze ve Celle tarafından İbrahim ailesine verilmiştir. Ayetlere baktığımızda ve o zamanki İbrahim Beit'in temellerini yükseltiyordu. İsmail'le birlikte şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Çünkü daima işten, daima bilen sensin ancak sen. İbrahim soruyor. Evladım Allahü Teala'nın emrine ne dersin? Rabbimizin emrine sarılmaktan başka seçeneğimiz yok. Bana yardım eder misin? Elbette. Rabbin şu tepecikte bir mabet inşa etmemizi emir buyurdu. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam duvarı inşa etmeye başladı. Oğlu İsmail de taş taşıdı. Bu hizmetin kabul edilmesi için de Allah'a yalvardılar. İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail ile beraber çalışması gerektiği durumlarda aile bireylerinin beraber çalışmalarının gereğini ve aile içinde görev paylaşımının önemini göstermektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın diğer bir özelliği de kardeşlerim peygamber efendimizden nakledildiğine göre ok kullanma hususunda çok maharetli olmasıydı. Şöyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ok atan bir grubun yanından geçer ve şöyle derdi ey İsmail'in torunları iyi nişan tutun Cettiniz İsmail de çok iyi ok atan bir nişancıydı buyurmuştur. <Gülüyor> evet, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i Hacer'le birlikte insanların geçmediği bir şehir merkezi olmayan bir kara taşlığa getirip bırakma hadisesi. Şöyle bir göz atalım. İbrahim Aleyhisselam kucağındaki çocuğu oraya kadar taşıyor ve Hacer'e vererek arkasını dönüyor. Hacer annemiz soruyor, bizi kime bırakıyorsun? Allah'a diyor. Ve dönüp gidiyor. Yıllar sonra İbrahim Aleyhisselam o tarafa gidiyor. İbrahim Aleyhisselam tarafından bakıyoruz. Bir baba yıllar geçiyor çocuğunu özlemez mi? Özler değil mi? Geliyor, evini buluyor. Biraz söyleşiyor. Sonra söyleşi yaptığı kadına kocana söyle eşini değiştirsin diyor. Hatırladınız mı vakayı? İsmail Aleyhisselam eve geliyor, bir koku duyuyor. Ben bir koku duyuyorum diyor. Kim geldi? Kadın diyor ki bir ihtiyar geldi şöyle şöyle dedi. Ne dedi? Eşini değiştirsin dedi. O benim babamdı diyor. Sen ona ne yaptın da bunu dedi diyor. Bir başka zaman yine geliyor İsmail aleyhisselam onu boşuyor. Başka bir kadın alıyor. Yine evinde oğlunu bulamıyor. Orada biraz duruyor. Kadına kocana söyle, eşiğine sahip çıksın diyor ve dönüyor. İsmail Aleyhisselam eve geliyor, bir koku duyuyor, kim geldi diye soruyor. O da bir ihtiyar geldi, böyle böyle dedi. O benim babamdı diyor, senden memnun olmuş diyor. Şimdi vakayı uzatmak istemiyorum. Bakın, bir baba ve bir evlat. İsmail Aleyhisselam ufak çocukken belki de babasını hiç hatırlamadan orada iki kara taşla Hacer'len terk edildi gitti mi? Evet. Hacer annemizde bir itiraz var mı? Yok. Allah memretti evet öyleyse o bize vekildir deyip teslim olan bir kadın evladını öyle bir yetiştiriyor ki itaatkâr bir kul olarak yetiştiriyor. Ve o evlatta en ufak bir isyan olmadığı gibi babasını hiç görmese de kokusundan kimin geldiğini ne yapıyor? Tanıyor. Çünkü yetiştiren onu itaatli yetiştirmiş ve o da isyan kelimesi nedir öğrenmemiş. Günümüzde bir bakın bir çocuk doğacak, baba, anne ve evladı dağın başına değil, şehrin içinde terk edip gidecek ve yıllar sonra o delikanlı olacak, evlenecek ve baba çıkıp gelecek. O çocuk babayı tanır mı? Soruyorum size. Tanır mı? Çok zor değil mi? Tanır demek zor. İnsan ağzından evet kelimesi zor çıkıyor. Çünkü itaatla değil, isyanla yetişen bir gençlik var. İtaatı tanıtan değil, isyanı tanıtan bir aile yapısı var bizde. Allah bizlere hayır versin. Kur'an'da geçen İbrahim Aleyhisselam'ın özelliklerini anlayanlardan eylesin. İbrahim ailesi, ailesiyle beraber tavizsiz bir duruş sergilemiştir kardeşlerim. Ve bu uğurda ateşe atılmış, hicret etmiş, bütün müminlere model olmuştur. Ve Kur'an bu ailenin kıyamete kadar müminlere örnek olduğunu beyan etmiştir. Ve ayette dediği gibi, Allah bu sözü, İslami duruşu, soyu arasında gelecek nesiller içinde devam edecek bir örnek kıldı ki insanlar ona müracaat etsinler ve onun gibi yaşasınlar. Hiç unutulmaması ve ihmal edilmemesi içinde bu ideal ve model aileyi dilleriyle anmasını ibaret, ibadet kılmıştır ve selam İbrahim'e, onun ailesine ve onun yolunda hayat sürenlere Allah hakkıyla yaşamayı, hakkıyla anlamayı bizlere nasip etsin kardeşlerim. <gülüyor> Bakın sözlerimi toparlayacak olursam İbrahim Aleyhisselam'ın bir gençliği bir anne babası bir kendi ailesi kendi eşi kendi çocukları ve topluma karşı yaptığı hal ve hareketler var. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bizler de hangi ortamda yaşarsak yaşayalım, nerede olursak olalım, ebeveynlerimiz ne olursa olsun, tevhid dininden ayrılmamamız gerekiyor. Anne ve baba isek, hem kendimizi öyle bir duruş sergileyeceğiz ki, tevhidten asla taviz vermeyeceğiz. Ve çocuklarımız da bizden öyle örnek olacak ki aldığı bu örnekliği kendi nesillerine ne yapacak? Taşıyacaklar. Sözlerimi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini tekrar hatırlatmakla bitirmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse çocuğunu da öyle yapar. Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi yapar. Allah Azze ve Celle bizleri hak yoldan ayırmasın. Hakkı hak bilip onu hayatına geçiren, batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike Eşveden la ilahe illa ente Estağfurike ve etubilehim Velhamdillahi l-abdil alemin.